bazı ahmaklar var. Kur'an'ı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem'in yazdığını öyle sakın ha. O iddikatta bulunma. Sakın ha. Kur'an'ın mazii Hazreti Allah'tır. Resul-i Ekrem ağzından söylemiş. Fakat Allah onun kalbi münevverine kalp mukaddesine Kur'an'ı inzal etmiştir. Yahu Cebrail'le ayetlerini indirmiştir peygambere. Allah'tan aldığını bize vahyetmiştir peygamber. Allah'tan ne aldıysa bize bildirilmek üzere her şeyi bildirmemiş. Kulların bilmesi lazım gelen şeyleri bildirilmiş. Mesela temiz duyuyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem benim bildiğimi siz bilseniz, benim gördüğümü siz görseniz dünyada gülmezsiniz diyor. Gülemezsiniz, gülmezsiniz. Ama kullara ne lazımsa tarafı, tarafı subhaneden Resul-i Ekrem tamamen vücifesini yerine getirmişler. Ve Kur'an-ı Kerim ikmal olmuştur. Zahiri batını, evveli ahri Kur'an'da cem olmuş veliarat ve melaiye için ilavesiz kitabın mübin yaş ve kuruniy araftan Kur'an'da mevcuttur. Bili nedir? Biri ne söyler. Bunları evvelki haftalarımızda gene söylemiştik. Muttakilere söyler. Muttaki takva sahibi kişilere söyler. Takvanın daha bir yüksek mevkii var. O da ehli vera. Vera sahiplerine söyler Kur'an-ı Kerim. Herkese söylemez. Alır bakar anlayamaz. Hatta içinizde okuyanlar, görenler bak dikkatli ediyorsunuz. Bir defa okur, bir daha oku, bir daha. On defa hadfeder Kur'an'ı, on birincide bir hakaygaras gelir. Durur üzerine, ya ben bunu hiç okumadım mı diye. Hatta tefsir ezan bir arkadaş vardı de. o zata ben bir ayet-i kerime okudum. Dedim ki bu ayete sen ne mana verdin dedim. Bir durdu böyle. Ya ben bu ayeti hiç okumadım mı dedi, Hiç etmedim mi dedi. Tefsiri bitirmiş gibi. Hangi kalp hak korkusuyla atıyorsa... Allah korkusu varsa, haşetullah ile kal doluysa o kalbe söyler Kur'an. Herkese söylemez. Söylemez herkese. Yüz kamyon kitap okusa, yedi, yedi fakülteyi bitirse, yine Kur'an'ı alsa anlamaz bir şey. Bakar koyar yerine. Söylemez bir şey. Onun Allah'a kurbiyeti, tekvazi kadar söyler yani. Söylemez değil. Söyler ama bu kadar.